İkinci mesele, eski hocanın sual ettiği üç meselenin izahatı, Risale-i Nur'un eczalarında vardır. Şimdilik icmali bir işaret edeceğiz. Birinci suali, muhiddin Arabi, Arabî, fahreddin mektubunda demiş, Allah'ı bilmek, varlığını bilmenin gayrıdır. Bu ne demektir, maksat nedir soruyor. Evvela, ona okuduğun 22. ikinci sözün mukaddemesinde, tevhid-i hakiki ile tevhid-i zahirinin farkındaki misal ve temsil, maksada işaret eder. 32. sözün ikinci ve üçüncü mevkıfları ve makasıtları o maksadı izah eder. Ve saniyen, usul din imamları ve ulema-i kelamın, akaide dair ve vücud-u vacibül vücut ve tevhid-i ilahiye dair beyanatları, muhyiddin arabi'nin nazarında kâfi gelmediği için, İlmi kelamın imamlarından Fahreddin Raziye öyle demiş. Evet, ilmi kelam vasıtasıyla kazanılan marifet-i ilahiye marifet-i kamile ve huzuru tam vermiyor. Kur'an-ı beyanın tarzında olduğu vakit hem marifet-i verir hem Huzuru u etenmi kazandırır ki inşallah Risale-i Nur'un bütün eczaları o Kur'an-ı beyanın caddi nuraniisinde birer elektrik lambası hizmetini görüyorlar. Hem Muhyiddin Arabi'nin nazarına Fahreddin Razi'nin ilmi kelam vasıtasıyla aldığı marifetullah ne kadar noksan görülüyor öyle de tasavvuf mesleğiyle alınan marifet dahi Kur'an-ı Hakim'den doğrudan doğruya verasetinübüvet sırrıyla alınan marifete nispeten o kadar noksandır. Çünkü Muhyiddin Arabi mesleği huzuru daimiyi kazanmak için La mevcude illâ Hu" deyip Kainatın vücudunu inkar edecek bir tarza kadar gelmiş ve ise yine huzuru daimiyi kazanmak için la de illahu deyip kainatı nisyanı mutlak altına almak gibi aciip bir tarza girmişler. Kur'an hakimden alınan marifet ise huzuru daimiyi vermekle beraber ne kainatı mahkumu adem eder, ne de nisyanı mutlakta hapseder. Belki başı bozukluktan çıkarıp Cenab-ı Hak namına istihdam eder. Her şey mir'at-ı marifet olur. Sadi Şirazi'nin dediği gibi Der nazarı huşiyar her varat-ı ist ez marifet-i kirdikar. Her şey de Cenab-ı Hakk'ın marifetine bir pencere açar. Bazı sözlerde ulemayı ilmi kelamın mesleğiyle Kur'an'dan alınan minhac-ı hakikinin farkları hakkında şöyle bir temsil söylemişiz ki mesela bir su getirmek için bazıları küngan su borusu ile uzak yerden dağlar altında kazar su getirir. Bir kısım da her yerde kuyu kazar, su çıkarır. Birinci kısım çok zahmetlidir, tıkanır, kesilir. Fakat her yerde kuyuları kazıp su çıkarmaya ehil olanlar, zahmetsiz her bir yerde suyu buldukları gibi aynen öyle de. Ulemay ilmi kelam esbabı nihayeti alemde teselsül ve devrin muhaliyeti ile kesip Sonra vacibül vücudun vücudunu onunla ispat ediyorlar. Uzun bir yolda gidiliyor. Ama Kur'an-ı Hakimin minhac-ı hakikisi ise her yerde suyu buluyor, çıkarıyor, her bir ayeti birer asâ Musa gibi nereye vursa âb-ı hayat fışkırtıyor. Ve fi kulli şey'in lehu âyetun tedullu alâ ennehu düsturunu her şeye okutturuyor. Hem iman yalnız ilim ile değil İmanda çok letaifin hisseleri var. Nasıl ki, bir yemek mideye girse, o yemek muhtelif asaba, muhtelif bir surette inkısam edip tevzi olunuyor. İlim ile gelen mesail-i imaniye dahi, akıl midesine girdikten sonra, derecata göre ruh, kalp, sır, nefis ve hakeza, letaif, kendine göre birer hisse alır, masseder. Eğer onların hissesi olmazsa noksandır. İşte Muhyiddin Arabi Fahreddin Razi'ye bu noktayı ihtar ediyor. Üçüncü mesele: "Velâkat kerremnâ benî Âdeme" ayetinin "İnnehû kâne velûmen cehûlâ" ayetiyle vecihi tenfîk nedir? El cevap 11. sözde ve 23. sözde ve 24.'ün 5. dalının 2. meyvesinde izahı vardır. Sırr-ı icmâlîsi budur ki Cenab-ı Hak, kemal kudretiyle nasıl bir tek şeyden çok şeyleri yapıyor, çok vazifeleri gördürüyor, bir sayfede bin kitabı yazıyor, öyle de insanı pek çok enva yerinde bir nev-i cami halketmiş. Yani bütün enva hayvanatın muhtelif derecatı kadar bir tek nev olan insan ile o vezaifi gördürmek irade etmiş ki, insanların kuvalarına ve hissiyatlarına fıtraten bir hat bırakmamış. Fıtri bir kayıt koymamış, serbest bırakmış. Sair hayvanatın kuvaları ve hissiyatları mahduttur, fıtri bir kayd altındadır. Halbuki insanın her kuvası hatsiz bir mesafede cevelan eder gibi, gayri mütenahi canibine gider. Çünkü insan, hâlık-ı kainatın esmasının nihayetsiz tecellilerine bir aynı olduğu için, kuvalarına nihayetsiz bir istidat verilmiş. Mesela insan, Hırs ile bütün dünya ona verilse helmin mezit diyecek. Hem hodgamlığı ile kendi menfaatine binler adamın zararını kabul eder ve hakeza ahlakı seyyide hadsiz derecede inkişafları olduğu ve Nemrutlar ve Firavunlar derecesine kadar gittikleri ve sığgayı mübalağa ile zalüm olduğu gibi ahlaka hasenede dahi hadsiz bir terakkiye tamazhar olur. Enbiya ve Sıddıkîn derecesine terakki eder. Hem insan, hayvanların aksine olarak, hayata lazım her şeye karşı cahildir. Her şeyi öğrenmeye mecburdur. Hadsiz eşyaya muhtaç olduğu için, sıgay-ı ile cehuldur. Hayvan ise, dünyaya geldiği vakit, hem az şeylere muhtaç, hem muhtaç olduğu şeyleri bir iki ayda, belki bir iki günde, bazen bir iki saatte, bütün şerait hayatını öğrenir. Güya bir başka alemde tekemmül etmiş, öyle gelmiş. İnsan ise, bir iki senede ancak ayağa kalkar, on beş senede ancak menfaat ve zararı fark eder. İşte cehûl mübalagası, buna da işaret eder. Dördüncü mesele, ceddidu îmanekum bilâ ilâhe illallahın hikmetini soruyorsunuz. Onun hikmeti, çok sözlerde zikredilmiştir. Bir sırrı hikmeti şudur ki, insanın hem şahsı, hem alemi her zaman teceddüt ettikleri için her zaman tecdidi imana muhtaçtır. Zira insanın her bir ferdinin manen çok efradı var. Ömrünün seneleri adedince, belki günleri adedince, belki saatleri adedince birer ferdi âher sayılır. Çünkü zaman altına girdiği için o ferdi vâhit bir model hükmüne geçer, her gün bir ferdi âher şeklini giyer. Hem insanda bu teaddüt ve teceddüt olduğu gibi, tavattun ettiği alem dahi seyyardır. O gider, başkası yerine gelir. Daima tenevvü ediyor. Her gün, başka bir alem kapısını açıyor. İman ise, hem o şahıstaki her ferdin nuru hayatıdır, hem girdiği alemin ziyasıdır. La ilahe illallah ise, o nuru açar bir anahtardır. Hem insanda madem nefs, heva ve vehim ve şeytan hükmediyorlar, çok vakit imanını rencide etmek için, gafletinden istifade ederek, çok hileleri ederler, şüphe ve vesveselerle iman nurunu kaparlar. Hem zahiri şeriata muhalif düşen ve hatta bazı imanlar nazarında küfür derecesinde tesir eden kelimat ve harekat eksik olmuyor. Onun için, her vakit, her saat, her gün tecdidi imana bir ihtiyaç vardır. Sual Mütekellimîn uleması, Alemi imkan ve hudusun ünvan-ı icmaliysi içinde sarıp zihnen üstüne çıkar, sonra vahdaniyeti ispat ederler. Ehli tasavvufun bir kısmı tevhid içinde tam huzuru kazanmak için la meshhude illahu deyip kainatı unutur, nisyan perdesini üstüne çeker, sonra tam huzuru bulur. Ve diğer bir kısmı hakiki tevhidi ve tam huzuru bulmak için la mevcude illahu diyerek kainatı hayale sarar ademe atar, sonra huzuru tam bulur. Halbuki sen, bu üç meşrepten hariç bir cadde-i Kur'an'da gösteriyorsun. Ve onun şiarı olarak, la مَعْبُودَ إِلَّا هُوْا لَا مَقْسُودَ diyorsun. Bu caddenin tevhide dair bir bürhanını ve bir muhtasar yolunu icmalen göster. El-Cevab, bütün sözler ve bütün mektuplar o caddeyi gösterir. Şimdilik istediğiniz gibi azim bir hüccetine, ve geniş ve uzun bir bürhanına muhtasaran işaret ederiz. Şöyle ki, alemde her bir şey bütün eşyayı kendi halikine verir ve dünyada her bir eser bütün asarı kendi müessirinin eserleri olduğunu gösterir. Ve kainatta her bir fiili icadi, bütün ef'ali icadiyeyi kendi failinin fiilleri olduğunu ispat eder. Ve mevcudata tecelli eden her bir isim, bütün esmayı kendi müsemmasının isimleri ve unvanları olduğuna işaret eder. Demek her bir şey doğrudan doğruya bir bürhan-ı vahdaniyettir ve marifeti ilahiyenin bir penceresidir. Evet her bir eser, hususan zihyat olsa, kainatın küçük bir misale musagarıdır ve alemin bir çekirdeğidir ve kürey arzın bir meyvesidir. Öyleyse o misale musagarı, o çekirdeği, o meyveyi icat eden, her halde bütün kainatı icat eden Yine odur. Çünkü meyvenin mucidi ağacının mucidinden başkası olamaz. Öyle ise her bir eser, bütün asarı müessirine verdiği gibi, her bir fiil dahi bütün effaali failine isnat eder. Çünkü görüyoruz ki her bir fiili icadi, ekser mevcudatı ihata edecek derecede geniş ve zerreden şumusa kadar uzun birer kanun muhallakiyetin ucu olarak görünüyor. Demek o cüz'i fiili icadi sahibi kim ise o mevcudatı ihataya eden ve zerreden şemusa kadar uzanan kanunu külli ile bağlanan bütün ef'alin faili olmak gerektir. Evet bir sineyi ihya eden bütün hevamı ve küçük hayvanatı icat eden ve arzı ihya eden zat olacaktır. Hem Mevlevi gibi zerreyi döndüren kim ise müteselsilen mevcudatı tahrik edip Ta şemsi seyyaratı ile gezdiren aynı zat olmak gerektir. Çünkü kanun bir silsiledir, ef'al onun ile bağlıdır. Demek nasıl her bir eser bütün asarı müessirine verir ve her bir fiili icadi bütün ef'ali failine mal eder, aynen öyle de kainattaki tecelli eden her bir isim bütün isimleri kendi müsemmasına isnat eder ve onun ünvanları olduğunu ispat eder. Çünkü Kainatta tecelli eden isimler, devair-i mütedâhile gibi ve ziyadaki elvan-ı seb'a gibi birbiri içine giriyor, birbirine yardım ediyor, birbirinin eserini tekmil ediyor, tezyin ediyor. Mesela, muhyi ismi bir şeye tecelli ettiği vakit ve hayat verdiği dakikada, hakim ismi dahi tecelli ediyor. O hayatın yuvası olan cesedini hikmetle tanzim ediyor. Aynı halde kerim ismi dahi tecelli ediyor, yuvasını tezyin eder. Aynı anda Rahim isminin dahi tecellisi görünüyor. O cesedin şefkatle havaycini ihzar eder. Aynı zamanda Rezzak ismi tecellisi görünüyor. O zihayatın bekasına lazım maddi ve manevi rızkını ummadığı tarzda veriyor ve hakeza. Demek Muhyi kimin ismi ise kainatta nurlu ve muhit olan Hakim ismi de onundur. Ve bütün mahlukatı şefkatle terbiye eden Rahim ismi de onundur. Ve bütün zihayatları Keremiyle iaş eden Rezzak ismi dahi onun ismidir, ünvanıdır ve hakeza. Demek her bir isim, her bir fiil, her bir eser öyle bir bürhan-ı vahdaniyettir ki, kainatın sayfelerinde ve asırların satırlarında yazılan ve mevcudat denilen bütün kelimatı katibinin nakşı kalemi olduğuna delalet eden birer mührü vahdaniyet, birer hatemi ehadiyettir. Allahumme salli ala أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله وعلى آله وصحبه وسلم.